Sigara ve içki üreten fabrikalarda çalışan kişinin kazancı haram mıdır? Şimdi evvela şunu ifade edelim. İslam dini helal kapısını sonuna kadar açık tutmuştur. Müslümanın temel görevlerinden birisi, ana görevlerinden birisi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri helal rızıkla beslemektir. Haram Ma, ...kapı açmamaktır. İslam'ın helal kapısı bu kadar genişken... ...dinimizin yasakladığı... E, ...mesela içki haramdır... E, ...ve benzeri şekilde... ...böyle bir alanlarda... ...çalışması da... E, ...uygun değildir. Ancak eğer başka bir imkanı yoksa... ...kendisine başka... ...bir helal alanda... ...daha... Düzgün bir alanda iş buluncaya kadar böyle bir yerde çalışmasında da bir sakınca yoktur.